Şüphesiz Rabbim, onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara, Yusuf'tan murat almak istediğiniz zaman, derdiniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun kötülüğünü bilmiyoruz, dediler. Aziz'in karısı ise, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murat almak istedim. Şüphesiz Yusuf,